Vücubu vücuduna ve vahid, ehat, fert, samet olduğuna Hazreti Muhammed aleyhisselatu ve selam bir şahidi sadık ve bir bürhanın natıktır. Öyle Muhammed aleyhisselatu vesselam ki icma ve tasdiklerine mazhar olmakla, enbiya ve mürseliine siyadet unvanını ve ittifak ve tahkiklerini almakla imamul evliya ve ulema lakabını almıştır. Ve öyle Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ki, ayatı bahire, mucizatı katı'a ve secayayi samiye ve ahlakı aliye sahibi olmakla mehbiti vahi ilahi olmuştur. Ve öyle bir Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ki, alemi gayb ve melekutu seyir ve ziyaret etmekle ervahı müşahede ve melaike ile muahebe cin ve insanlara irşat vazifesini almıştır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 Müsebbetatta bulunan harika nakışlar, zinetler, garip ve acip sanatların o gibi kıymetsiz esbab ile kat'iyen münasebetleri yoktur. bina mesela bedenin hücreatındaki nizamlı, intizamlı teşekkülatı, ekmek yemesine ve kuvve-i hafızada yazılan gayri mahdut muntazam nakışları, kulaktaki ve baştaki telafife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 Kemal de sübutu iktiza eder. Öyleyse vücudun vücudu kemal iledir. Kemal'in kemali de devam ile olur. Öyleyse bir vacib sermediği kamili mutlak var ki mümkünatın bütün kemalatı onun nuru kemalinin cilvelerine birer gölgedir. Öyleyse Cenab-ı Hak zatında, sıfatında, kâmil kamili mutlaktır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 Telam ennehu la ilahe illallah hakikatı, Muhammedur Resulullah'ı istilzam ediyor. Muhammedur Resulullah da imanın beş rüknünü tazamun ettiği gibi sıfatı rububiyete de mazhar ve miraattır. Bu sır binaendir ki, Muhammedur Resulullah imanın mizan ve terazisinde la ilahe illallah ile karin ve müvazi olmuştur.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 Binanaley bu gibi bürhanları gayet latif ve dikkatli ince bir fikir ile arayıp tutmalıdır ki dökülmesin sönmesin uçmasın. Takriz Fazılı Muhterem Meclis-i Mesahif ve Tetkiki Müellifat-ı Şer'iye Reisi Ali'si Şeyh Safet Efendi Hazretlerinin takrizidir.